Buna. Hele hava pusluysa Evet hava pusluysa Kapalıysa mevsim Başka bir mevsim seçti Size yaramayan Yani giyseniz size yakışmayan Böyle de denebilir belki Öyle vakitleri vardır sanki Herkes ölü gibidir Uyuyan şehirleri böyle özellikle Merkezi bir noktadan bakıyorsanız, bir tepeden, korkutabilir. Korkutabilir. Birçok şeyden bahsedilebilirdin bu gece. Mesela, sizin dikkatinizi çeker mi bilmiyorum. Bahçe kapılarının paslanmış kapı mandalları vardır. Bir türlü yerlerine oturmayan. Açarken zorla, zorlandığınız kaparken zorlandığınız ve açarken muhtemelen genelde pasta olduğu için ses çıkaran ve ses çıkardığında sanki bu bir köpek alarmı köpeği uyandırmak için özellikle yağlamıyorlar diyebileceğimiz paslanmış kapı mandallarından da bahsedebilirdim. misafirliklerde Uyuyakalan ve omuzda taşınan, omuzda uyuyan çocuklardan bahsedilebilirdi. Muhtemelen onlar apartman kokularını uyku içerisinde belleklerine nakşediyorlardır ve muhtemelen yarın bir gün o eski apartmanlara girdiklerinde şahit erken vakitlerde girerlerse Merdivenleri ıslak bulacaklar, yeni silinmiş bulacaklar, detajan kokusuyla birlikte Eski apartman kokusu da birbirine karışacak Bundan da bahsedilebilirdi belki Ya da kapı çaldığında, kapıyı çaldığınızda, kim o dendiğinde Ben der demez, salak mıyım ben ben kim <gülüyor> Niye dediğimizden de bahsedilebilirdi Çantasız bir kadın, açsız bir adam mı benzer? Bundan da bahsedilebilirdi. Meraklısına, böyle laflardan, böyle benzetmelerden hoşlananları. Ama biz buradayız. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'un bir tepesinde. Şükür işte boğazını görebildiğim, köprüsünü görebildiğim bir tepesinde. Bir radyo stüdyosunda kelimeleri Yan yana getirerek cümleler kuruyorum Ellerim ceplerimde Ellerim işte geleğimin ceplerinde Ayakta Sağ taraftaki pencereden Bakıldığında kimse görünmüyor Karşıdan boğaza bakıldığında Boğaz köprüsü neredeyse Görünmüyor gibi Bu ise pusa işaret olsa gerek İşte sizler İstanbul'un farklı sentlerindesiniz, belki görüş alanındasınız, yoldasınız, bir rampayı çıkıyorsunuz, bir rampadan iniyorsunuz, bilesi boşalmışsınız, almışsınız, tasarruf yapıyorsunuz, ya da hep onu söylüyorum ya, şu anda yolculuk ettiğiniz güzergâhta başka radyo çekmiyor, o yüzden en azından burada bir insan sesi var. ...ne dediği önemli değil... ...bir insan sesi olsun... ...o yüzden dinliyorsunuz... ...böyle de olabilir... ...bir ergen yatağı olabilir... ...her gün aynaya bakan... ...çıkan yeni sakallarını... ...neredeyse sayan ve... ...ne zaman bitecek bunlar... ...ne zaman bitirecek ...diye... ...sürekli aynalara dikkat eden... ...bir ergen yatağı da olabilir... ...ve ergen yatağında... Yaşı kendisinden büyük. Bilmem kimi hayal ediyor da olabilir. Aşk bu olsa gerek. Sürekli onu düşünmekse aşk. Ben onu düşünüyorum. Keşke büyük olsaydım. Aramızda kaç yaş var? Aman kaçıracağım. Evlenmiş olacak. Böyle şeyler düşünüyor olabilirsiniz. <gülüyor> Sadece elimle saçlarınızı karış atıyorum. Eminim jölüldür ve buna sinir olursunuz. Genç bir delikanlı olarak. Genç bir delikanlı olarak cümlede iyiydi. <gülüyor> Veya Arkadaş çevrelerinde Yeni bir şey Orjinal, keşfedilmemiş, dinlenmemiş, okunmamış, söylenmemiş bir şey arayan ve bu yüzden geceleri bir nevi arkeolojik kazı yapan biri de olabilirsiniz. Yeni bir yazar. Şu yazarı okudum Çok ilginç. Ya da şunu dinledim mi? Çok iyi sesi var. Çok iyi müzik yapıyorlar ya. Zaten onu da ilk ben keşfetmiştim. Diyen biri olabilirsiniz. Hepsi olabilir. hepsi bildiğim şey şudur ve bana her hatırladığımda kelimeyi bulamıyorum yani permek hafif kalır binlerce ev binlerce daire on binlerce odam mesela böyle denildiğinde abartı gelir değil mi? bazı misal radyo istasyonlarında şu anda bizi milyonlarca insan dinliyor falan. Yok, çok basit bir hesap yapayım size. Mesela bakın, her vericinin olduğu yerde 10 kişi dinliyor. Çok komik bir rakam bu. Mesela İstanbul'da 10 kişi dinliyor. Mesela İzmir'de 10 kişi dinliyor. Konya'da 10 kişi dinliyor. Çok komik rakamlar veriyorum. Ortalama 100 veriliğiniz var. Kaç kişi etti? 1000 1000 kişi. Evet, hem böyle kolay hem de böyle zor bir iş bu. Şuna dönmesin, hani mini sütülerin ya da, da e, taksi şoförünün yanına oturan kişinin ağız alışkanlığıdır. Belki de hani böyle şey deriz ya, Şimdi <gülüyor> şimdi söylüyorum, sözüm meclisten de söyle, yalaka bir toplum ne? Abisin işiniz de zor be. Öyle yani, çok basit hesaplarla bile. En kötü zamanlarda bile Binlerce insana Hitap edersiniz Dinleme alışkanlıkları Farklı farklı olan Bazıları mesela 5 yıl dinler Sitesi çıkmaz Bazısı dinler Bir saat dinler hemen telefon açma ihtiyacı hisseder Bazısı sizi Ailesinden sayar mesela. Hani bu gece mesela Dinlettiğim sigara diye bir şarkı vardı onunla geçiyor. Kendi ailesini kendi kurar. Sizin ise ailesinin bir ferdi sayar. Yani neredeyse tof, tofraya, tofraya diyeceğim. demek ki beynimde bazı bölgeler bulmaya başlamış. Neredeyse sofraya tabak çıkarırken sizin içinde çıkaracak gibidir. Neredeyse. Günler böyle geçiyor. Işte. Bahsedebilecek bir sürü şey var idi. Saat 5.01 bu kadar yeter mi? Yeter Altı saat canlı yayındayım Bazen konuşarak, bazen müzik dinleyerek Dinleterek Bazen sesimi yükselterek, bazen Hı hı, hı, -hı diyerek Bazen iyice Bazı şeylerin altını isterek Bazen nasıl diyerek falan Öyle, altı saat daha geçtim Nasip olursa, haftaya, cuma gecesi, saat 23'te, yine burada olmayı planlıyorum. Nasip, kısmet, böyle diyelim. Hani bir şarkının nakaratı vardır. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Bahar geldi, hoş geldi. Dünya deniyor, tarih yazılmaya devam ediyor, kimileri işte başkalarının sorularıyla ve başkalarının cevaplarıyla yaşlanmaya devam ediyorlar, ne diyelim? Geleceğiz. Çok eskiden okuduğum bir şiir vardı. Onunla da bitirelim mi? Bitirelim. Onun da bitirelim. <Gülüyor> Bu şiir Süleyman Çiliye ait. Süleyman Çelik'e ait şiir. Şiirin adı Kırmızı Bir Gül, Menekşe. Ve Hasan Aycan'a ithaf edilmiş bir şiirdir bu. Ben çok iskan okuldum. Belki 10 yıl olmadıysa da rahat 8 yıl olmuştu. Tığırında mı? Baktım Hayatın benim olanı gördüm İki gündür koşmuşum Dost hatırı, deniz sevdası Bir şeyler yazılmış Ben yazmış. Tarih On gün öncesi İbrahim Başka alem iyi alem Kavga diyor, hep kavga. Burada şimdi bahar. Ne kavga yazıyor kitaplar Hasan abi, ne okuyan var. Biz bizeyiz. Yalan mı olur, ölümlere alıştık. İkinci çey gibi ölümler. Ölenler mahsus ölüyor sanki. Öylece vurulup düşüyorlar Bir çocuk Bakıp güldü televizyona Lisan'a giriyoruz bu arada Bugün Güldüm durup dururken Yani Baktım bir ağaç Kaçmış Hayret ettim Hayret ettim Hasan abi Belki tuhaf ya Tuhaf belki Baktım yaşıyoruz Bana gel Hasan abi Sana kırmızı bir gül Menekşe vereyim İstersen ölenlerden yeni doğmuş kedi yavrularından Çocuklardan Yaşamıyorsam da Kavgadan konuşalım. Olmaz mı Aslan abi? Kırmızı bir gül. ekşi altında konuşalım. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim cidden. İnşallah anlatabilmişizdir, inşallah anlayabilmişizdir, hayırlı sabahlar, burası İstanbul. 3 yıl önce, muhtemelen yine böyle bir yaz gecesi, gökte yıldızların olduğu, pencerelerin açık olduğu ve şehirde bir yerlerden, uzaklardan, derinden derine müzik duyuluyor, ritim duyuluyor, kalabalık sesleri geliyor saatler boyunca. Olaydan haberi olmayanlar hayırdır inşallah... Ne oluyor ki yine ses stadın oralardan geliyor diyorlar demiş olabilirler muhtemelen bundan üç yıl önce şöyle biraz Balkanlara doğru gittiğinizde Balkanlarda bir şehirde oluyor bu bir rivayete göre 30 bin kişi bir rivayete göre 40 bin kişi o üzücü günlerden sonra. Hani kalabalığa karışmak isteği vardır ya, yalnız gecelerden sonra sokağa çıkmak. Bugüne kadar hiç mi ama hiç özlemediğiniz o tarifsiz, belki genelde tanımsız kalabalığa karışmak isteği ki iyi gelir bazen insana. İşte bunun gibi yani başını perden kaldırıp kalabalığa karışmak... ...o panik duygusunu atmak... ...nefes alıp veriyorum... ...dünya dönüyor... ...toprağın altında birileri var... ...toprağın üstünde birileri var... ...tehlike geçti... ...en azından şimdilik diyerek... ...bir yandan korkularını bastırarak... ...diğer yandan... ...istem dışı... ...ritme ayak uydurarak... ...şarkılar çoğalıyor... Şarkılar bitiyor. En son... bis yapılıyor. Veda ediliyor. Geride kocaman bir çöp yığını kalıyor. Stadı dolduran on binlerce insandan. Işıklar kapatılıyor. Herkes... Yavaş yavaş çıkış kapılarına doğru yöneliyor. Çünkü bütün ışıklar ama bütün ışıklar kapalı. Sonra o karanlığın ortasında gerçi bazıları ağırdan alıyor. Olur ya hani bu defa bu defa olacak. Yani bu defa içinizden geçen, istediğiniz şey olacak dediğiniz ve bir yanınız inanması da diğer yanınız olmasını istediği o şey oluyor. Ve o karanlığın ortasında kolonlardan 30 bin insan bir rivayete göre 40 bin insan Kosova stadında şunu duyuyor... Karanlıktı... Ve sonra belki binlerce çakmak... Şehrin ortasında binlerce çakmak yakılıyor Ve müzik bir dalga gibi yükseliyor... Ve herkesi yutuyor... Ya nasam bi Ya nasam tasında dağın eteğine kurulmuş olan Bursa gibi Bursa'yı hatırlatan o şehirde <gülüyor> Oh <San> <San>